Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mirasta kız çocukları erkekler ile eşit hisse isteyebilirler mi? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi'nde 11. ve 12. ayetlerde bu miras hususundaki taksimatı açıkça bildirmektedir. Kur'an'a göre taksimatta Erkek iki hisse alırken, kız bir hisse alabilmektedir. Ve Rabbimiz bunu böyle emretmektedir. Bunun bir takım hikmetleri vardır. Ve buna uymamız gerektiği hakkında da yine Nisa suresi 13 14. ayette şöyle buyurmaktadır. Yani bu taksimat hakkında. Bunlar miras paylaşımları Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve elçisine boyun eğerse, o içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Orada temellidirler. Büyük kurtuluş işte budur. Kim Allah'a ve elçisine baş kaldırır ve sınırlarını aşarsa onu temelli kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap onur buyurmaktadır. Yani Allah'ın taksimatına kimse itiraz etmemelidir. Hiçbir şekilde haksızlığa yol açacak davranışlarda bulunmamalıdır. Bu Allah'ın belirlediği ve üzerimize farz olan, uymamız gereken esaslardan bir tanesidir. O halde işimize geldiği zaman Allah'ın emirlerine uyup işimize geldiği zaman gayri İslami düzenlerin paylaşımlarının peşine düşmek son derece yanlış olacaktır. Bu mirastaki paylaşım bu şekildedir. Ancak miras bölüşüldükten sonra kardeş yani erkek kardeşler kendi kardeşlerine dilerlerse mallarından hediye ederler ya da etmezler. Bu onların bileceği bir şeydir. Bu, bu durumda yani kız itiraz edemez, haksızlık yaptığını söyleyemez. Çünkü bu taksimatı Rabbimiz yapmaktadır. İman eden birisi bu taksimata gönülden rıza göstermeli ve teslimiyet göstermelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.